Oh yeah. Çıkkastı. Merhaba Kainat Bugün 20 Şubat Perşembe Yıl 2020 Ay 2 Gün 51 Kasım 105 1441 Hicri Cemazi'ye lahir 26 1435 Rumi Şubat 7 1. Cemre Havaya Güneşin balık burcuna girmesi Fırtına Günün malumatı Cemre Ateş halinde kömürler Şubatın 20'sinde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 Çekici davranışları ve ilginç fikirleri vardır Devamı yarın olacak Büyük, Büyük Saatli Marif Takvimi Merhaba Açık Radyo Burası 94.9 açıkradyo.com.tr ve açık gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robita Ayarla birliktesiniz. Andrei Grisku da bize yardım ediyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışımızı David Bowie ile yaptık bugün Galeyana yok. David Bowie'nin Big Brother, Büyük Birader abi adlı parçasını seçtik bugün. Bize bir Yani toz ve Şeylerden bahsetme Güllerden Yoksa burunlarımızı pudra mı ee, Bize çelik ver Çelik ver bize Nabzımızı Attır bize Gerçek olmayan nabızlarımızı attır Bize bir Cam sığınak ver diye gidiyor ve biz e, günahtan başlayıp ondan sonra asıl yaşamaya başlayabiliriz lütfen kurtarıcımız lütfen grafik olarak seniyiz biz seni istiyoruz abi diye devam eden bir şarkı bize biraz utandıracak şey var bir cesur Apollo ver Aldatacak birini ver Sen, Senin gibi birini Seni istiyoruz abi Diye giden bir şarkı çalarak başladık Şimdi bir de günün Mana ve ehemmiyetine uygun Takvimle ilgili Doğa defterinden Deniz Gezgin'in düzenlediği Birinci Cemre'den bahsetmiştik Saatli Marif takviminde Havaya giden birinci Cemre'nin anlamı Şöyle kork köz anlamındaki cemre halk arasında ilk olarak havada ardından suda ve son olarak toprakta gerçekleştiği düşünülen mevsim döndürücü hareketler her nereye yönelirse orayı ısıtır gevşetir ve yeşermeye hazırlar cemre vakti geldiğinde dünyanın karnı ısındı derler her ne kadar düştüğü söylense de cemrelerin yerden heyecan ettiğine ya da üflendiğine dair bir inanış da vardır ve buhar misali tanımlanırlar Şubat ayının sonunda yerden kalkan, heyecan eden Cemre zeminde hareket, hararet yaratır. Kimisi onu gökten düşen bir böcek olarak düşünür ya da Cemre bir yuvadır. Vakti geldiğinde ondan çıkan siyah bazı böcüler etrafa yayılmaya başlar. Onlarla birlikte baharda yayılır. Kimine göre her düşen cemre ayın bir menzilini oluşturur. Birinci demlin, cemrenin düşüşüyle buhar yere dökülüp yayılır. Bazı kültürlerde cemrenin havaya düştüğü gün yılın başlangıcı kabul edilir. Takvimini cemrelere göre ayarlayan toprak insanları için bugün yılbaşıdır. Sevinçle karşılanır. Deniz Gezgin Doğa Defteri Kuşlar ana başlığıyla çıkmış bir kolektif kitaptan çıkmış bir kitaptan okuduk. Bugün ayrıca da meteorolojiden de kuvvetli yağış çeşitli şehirler İstanbul'un da aralarında bulunduğu çeşitli şehirler için belirtiliyor. Evet bir de tarihte bugüne kısaca göz atacak olursak 1914 yılında bugün İstanbul'da ilk elektrikli tramvay Sefere başladı 1938 yılında ise Adolf Hitler Çekoslovakya ve Avusturya'daki Almanlar için kendi geleceklerini Belirleme hakkı istemiş Bugün ama ardından da işgal etmişti Tabi Evet Dünya savaşına giden günlerde 1947'de Bugünse işçi ve işçi veren sendikaları kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmiş. Halk Partisi grev hakkına karşı çıkmış. 1961'de ilk koalisyon kabinesi İsmet İnönü başkanlığında kurulmuş. Ve 2000 yılında ise bugün e, Meksika'da Hidalgo eyaletinin Tepatepek kentinde öğretmenleri sürüldüğü için okulu işgal eden lise öğrencilerine polis müdahale edince kent halkı ayaklandı. 68 polisi rehin alan kent halkı üniformalarının üstüne soydu. Gözaltına alınan 150 öğrenci serbest bırakılana kadar rehineleri bırakmayacaklarını, halk mahkemesi kurup polisleri yargılayacaklarını duyurdu. 12 saat süren öğrenci 12 saat sonra öğrenciler serbest kalınca polisleri de halk bırakmış. 2000 yılında. Evet. Peki şimdi günün haberlerine de bir bakalım. Bir terör haberi var. Erken saatlerinde geldi. Almanya'nın batısındaki Hanau kentinde iki ayrı silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü, birçokta onlarca el ateş açıldığını ve daha henüz detay yok ama birçokta yaralı olduğu belirtiliyor. Alman basınına göre BBC'den alıyoruz bu haberi Kent merkezindeki bir mekan ardından da Keselstadt mahallesinde bir diğer mekan Kurşunların hedefi olmuş Fransız haber ajansı Ajans France Press Görgü tanıkları ve yerel basına dayandırdığı haberinde ilk saldırı Midnight adlı bir gece kulübü önünde Üç kişiyi öldürdüğünü onlarca el ateş açıldığını aktarmış İkinci saldırı Arena Bar adlı mekan önünde Alman gazetesi Bild hayatını kaybedenler arasında Kürtler olduğunu da yazmış. Yani bu Türklerin ve Kürtlerin içine içinde bulunduğu bir olaya benziyor. Ee, geçen hafta da böyle bir kavga çıkmıştı hatırlarsanız. Bir e, neydi? Müzikal değil. Bir... Güldür güldür show. Evet evet. Adlı güldür, bir güldür komedi şovsanız. oyunu. Berlin'de dört gün önce Almanya'da başkentte ya da Almanya'nın işte en bilinen kentinde komedi oyunu sergilendiği Tempodrom adlı gösteri salonunun önünde meydana gelen bir silahlı saldırıda en az bir kişi ölmüş. Dört kişi de yaralanmıştı. Bu çok daha büyük boyutta ve iki ayrı e, olayda o belediye başkanına göre saldırıda kenttekilerden ihtiyatlı davranmalarını istemiş. Ne evet. demek bu belli değil. Çünkü son bir haftadır iki mesele tartışılıyordu Almanya'da. Bir tanesi aşırı sağ, hatta nazilere yönelik bir operasyondan da söz edildi Alman devletinin. Bir eyalette zaten aşırı sağa ile muhafazakarların koalisyon kurulmasıyla başlamıştı bu tartışma. Bir tartışma bu. Şimdi bu saldırının ayrıntılarını bilmiyoruz ama bir tartışma ise ülkedeki Türklerle Kürtlerin birbirine saldırdığı yönündeydi. Evet, şimdi öbürü taraftan da Türkiye'deki haberlere de dönelim. Son derece hukukun zorlandığı, hukuk vicdan meselelerinin zorlandığı günlerden geçiyoruz. 840 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında tahliye kararı verilen iş insanı ve hak savuncusu Osman Kavala dün akşam itibariyle yeniden tutuklandı. Bu kez 11 Ekim 2019'da tahliye kararı verilen soruşturma dosyası kapsamında bu kez kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutuklanmış 2 ay 4 yıl 2 yıl 4 ay tutukluk aldıktan sonra gezi davasında hakkında berat ve tahliye kararı verilmişti O mahkemeyi davayı duruşmayı izlemiştik. 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı Kavala'nın şüpheli Henry Barki ile görüştüğü PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu yani 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında oluyor ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul nöbetçi 8. Suh Ceza Hakimliği kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklama kararı vermiş Kavala zaten daha önce bu ikinci soruşturmada da şüpheli sıfatıyla ifade vermiş. Ama bu dosyada tahliyesine hükmedilmişti. Şimdi yeniden kaçması durumu belirtiliyor diyor. İkinci duruş tutuklamada 11 Ekim 2019'da tahliye karar verilen bu soruşturma kapsamında bu kez suçun önemi ve kaçma şüphesi gerekçesi öne sürülerek yapılmış Kavala'nın avukatı. İlkan Koyuncu da savunmasında 309. maddenin ihlalinden 2 sene müvekkilim cezaevinde kaldı. Savcı tarafından resen tahliye edildi. Bugünkü sevk, ev, sevk evrakında bir kelime ilave bir iddia bulunmamaktadır. Tek bir kelime bile ilave yok. Bugün öğle saatlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi grup toplantısında... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir diye bir ifade kullanılıyor. Ve Osman Kavala yeniden tutuklandı. Böyle işte. Şimdi bu konuda Bahri Hukukçu Bahri Bayram Belen'le Dün de birazcık konuşma fırsatımız bulunmuştu. Şimdi kendisine bağlanıp son durumu bir kez daha konuşalım. Günaydın Bahri Bey. Günaydın. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Günaydın. Biz... Evet. Ee, ne diyorsunuz? Ee, yani ne diyeyim yani. Bu... Evet. Allah diyorum derler ya. Evet. Öyle, öyle diyorum. Ee, özetini söylemiş e, duruşma tutan ağında... E, Kavala'nın avukatı meslektaşım İlkan Koyuncu e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında cübbesini giydi ve tutuklama kararını verdi demiş. Oysa bir yıla aşkın süredir hep yargı reformu strateji belgesi diye tartışılıyor. Bu hükümetin e, öne sürdüğü bir e, yargıda yenilik e, süreci ve burada e, özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarının ve özgürlüklerinin daha <gülüyor> güvence altına alınacağı bir yargı sisteminden bahsediliyor. Bunu hükümetin ve hükümetin başı, icranın yürütme gücünün başı, cumhurbaşkanının özellikle sarayda açıklaması aslında. Böyle bir yargı sisteminin, böyle bir demokratik özgürlükler sisteminin e, yürütme tarafından bir taahhütü olduğunu ben söyledim. Ve böyle de olması gerekiyor. Ve bu taahhüt aslında uzun süredir baskı altında olan hakim ve savcılar üzerindeki korkuyu kaldırsın, başta anayasa, arkasından... Ceza muhakemesi, ceza kanunu ve diğer kanunları yargıçlar, savcılar e, hukukçu gibi, yargıç gibi, savcı gibi uygulayabilsinler diye böyle bir e, açıklama yapıldı diye söylüyorum. Ama yani tamamiyle tersi bir durumla karşı karşıyayız ve bugün Kavala ile ilgili bütün iddiaların hepsi doğru olsa, Kavala korkunç bir vatan haini olsa ve hakikaten bütün suçları sabit olsa, Kavala ile ilgili bugün yapılan ceza uygulaması, muhakeme uygulaması, yargılama uygulaması, Türk bunun verdiği Türkiye'ye verdiği zarar asla ve a. Havlanın verdiği ve vereceği zararla ölçülemez. Sesim geliyor, bilmiyorum. Geliyor, dinliyoruz, dinliyoruz bak evet, Asla ölçülemez. Şimdi Cumhurbaşkanı yargının verdiği kararla ilgili ve süreçle ilgili çıkıp orada konuşuyor ve De dinliyorum ki daha çok hukuk, daha çok demokrasi, daha adil bir yarglama sistemi. Adil bir yargılama sistemi için işte yargı reformu strateji belgisi. bunlarla bunu karşı karşıya koyduğumuzda doğrusu ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu davranışlarının e, nasıl yorumlanacağını bir at koyamıyorum. Bu, bu, bu uygulama tamamıyla tehlikedir ve bakın kararda 15 Temmuz e, girişiminde bulunduğu bu karar sürecinde bulunduğuna ilişkin iddialardan söz ediliyor ve bu iddialar aslında ta başında da vardı ve dün tutuklamaya sevk eden savcı o iddialardan bir kelime daha fazla şey söylemedi ve <gülüyor> bu iddialarla ilgili yaklaşık Altı ay önce sanıyorum Ekim ayında sen savcı tarafından bakın savcı tarafından tahliye edilen Kavala ile ilgili yine o savcılık makamı tarafından tutuklama isteniyor. Hiçbir yeni delil olmamasına rağmen ve mahkeme tutuklama kararı veriyor. Üstelik tutuklama kararında diyor ki 15 Temmuz darbe gelişiminin karar sürecinde olduğu ve 15-16 Temmuz tarihlerinde Büyükada'daki barış şeyleriyle yapılan toplantılar temsilcileriyle yapılan toplantıda yine belli insanlarla görüşüldüğü ve bunların da sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Bütün bunlar hangi suç oluşturuyor? Türk Ceza Kanunu'ndaki 309. madde. Yani anayasal düzeni değiştirmeye Zorla değiştirmeye, cebir ve şiddetle değiştirmeye teşebbüs etme suçu. Ama evet. ama kavga ile ilgili, onun bu cebir ve şiddete karıştığına ilişkin hiçbir delil yok. Bir, ikincisi, bütün bunlarla ilgili bizim anayasamızın 90. maddeyle kabul ettiği insan hakları Avrupa Sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayanarak kararlar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu suçlama ile ilgili 309. maddeyle ilgili de tutuklamanın şartlarının bulunmadığını söylemiş. Ama mahkeme bunu söylemeden evvel savcılık zaten tutuklama koşulları yoktur diye iki yıl tutuklu kalan Kavalayı resen tahliye etmiş. Şimdi bu işin içinden hangi yargıç hangi hukukçu hangi siyasetçi hangi insan insan bütün bunları bırakın hangi insan çıkabilir ve bu ülkede kimin yargıya kimin hukuka kimin adalete güvene kalabilir ve bu güveni yıkmak kadar daha tehlikeli bir darbe girişimi olabilir mi ben ben doğrusu ben doğrusu bu yaşananları e, an, yani anlayamıyorum hukukçu olarak anlamadığım bırak yani anlayamadığım gibi insan olarak da anlayamıyor. Evet yani yayıncı olarak da kavramımız çok zor. Ben de eski bir uluslararası hukuk mürekkebi, evet. insaniyet hukuku mürekkebi alamış biri olarak doğrusu bütün yazmış olduğum bütün kitap ve makaleleri de çöpe atmaktan başka bir şey düşünemiyorum doğrusu bakın, isterseniz. Bakın ben, ben şunu söyleyeyim. Bu bir o yazdığınız kitapla başlayan Türkiye'deki insan hakları, hukuku, e, birikimi Ki bakın 1977 yılında Orhan Aydın İstanbul Barosu Başkanı oldu O zaman biz tamam insan hakları Avrupa Sözleşmesi'ne imza atmıştık ama Mahkemenin yetkisine kabul etmemiştik evet. Orhan Apaydın bu mahkemenin kararlarını 77 yılında İstanbul Barosu Dergisi'nde yazdı, konuştu, tartıştı. Ve bugün gelinen noktada Anayasa 90 sonu düşündüğümüzde müthiş bir birikim var. Ben bu birikimi çöpe atmanın mümkün olmadığını inanıyorum. Bu yanlışın en kısa zamanda düzeleceğine ve bu buna ihtiyacımız olduğuna, Cumhurbaşkanı'nda buna ihtiyacı var şu andaki yürütmenin de buna ihtiyacı var. yargıçların da ihtiyacı var. savcıların da ihtiyacı var. kolluğun da ihtiyacı var. ama yurttaşın asıl yurttaşın çok ihtiyacı var buna. Ben inanıyorum bu yanlıştan dönülecek. Ee, başka türlü zaten e, gerçek bir e, dibi görünmeyen karanlık bir uçurum olduğunu size biraz bakalım, ifade ettim. bir daha tekrar edeyim. Bir kere daha tekrar edeyim. Kavala ile ilgili bütün suçlar sabit olsa, Kavala bütün bu hainlikleri işlemiş olsa, kanıt buna yeterli olmadığı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını beklemeden, zaten savcılık, resen hatta hakim kararı beklemeden, resen savcılık tahliye etmiş bu suçlamalardan dolayı. Ama bütün bu suçlamalar sabit olsa, şu uygulama... Kavala'nın işlemiş ve işleyebileceği bütün suçlardan çok daha tehlikeli sonuçlar yarattı. Bütün yurttaştaki bütün hukuk, adalet, vicdan duygularını alt üst etti. Hiç kimsenin şu anda hukuka, adalete, yargıya, yargı uygulamasına güveni kalmamıştır. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Bu yanlıştan bir an evvel dönmek gerekir. Bahri Bey evet yani bir de şeyi de sormak istiyorum. Çok sürreal yani gerçeküstü bir ortam da var. Şimdi Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Osman Kavala'nın Soros'un Türkiye ayağı olduğunu iddia ederek bunlar ciddi anlamda Soros türü bazı ülkeleri ayaklandırmak suretiyle orayı karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye ayağı malum içerideydi. Bir manevra ile onu dün berat etmeye kalktılar gibi Türkçesi biraz zayıf ama düzeltiriz e, bera, e, ifadesini kullanıyor. Grup toplantısı sonrasında da gazetecilere yaptığı açıklamada yargı bir karar verdi saygı duymak gerekir diyor. Bunu nasıl yani ben kavrayamadım mantık. Doğru değil. bence bu söylediği doğru. Doğru evet. Kavala ile ilgili yargının verdiği karara saygı duymak lazım buna karşı çıkmamak lazım. Evet, ondan sonra da ama bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir diyor Gezi Parkı olayları i̇şte, için. İşte ben, ben bütün bunları Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözle yorumluyor ve değerlendiriyorum. Yargının Cumhurba e, Kavala ile ilgili verdiği karara saygı duymak lazım. Bu karara kalkıp oradan yürütmenin müdahale etmesi saygısızlıktır. Bu karara saygı göstermek lazım. Üstelik bakın. Kavala ile ilgili duruşmada yapılan usulsüzlükler, savunmaya karşı yapılan haksızlıklar hepsini ben artık e, bir kenara bırakıyorum. Bütün buna rağmen bu kadar haksızlığı ve usulsüzlüğü yapan yargıç bile e, gezi davalarıyla ilgili beraat kararı vermek zorunda kalmıştır. Bu kararı başta Cumhurbaşkanı'nın ve herkesin saygı duyması lazım. Başta yönetenlerin idare edenlerin, sonra idare edilenlerin yurttaşın saygı göstermesi lazım. Bunu eleştirebiliriz. Herkes eleştirebilir ama Cumhurbaşkanının bu eleştirisi yargıya müdahaledir. Yargıya Doğrudan müdahale eder. Evet. Şey evet, yani mesela şey de demiş yani aynı konuşmasında. Ortalığı karıştıran tipler vardır. Onun da Türkiye aya malum içerdiği bir manevra ile bir manevra ile onu dün berat etmeye kalktılar diye bir cümle kuruyor. Yani bir bu, kere berat kararı verdik. Evet. Öyle bir kalk, kalkma değil. Evet. Teşebbüs evet. değil. Yani buradan buradan buradan anlaşılıyor ki bundan sonraki yargı sürecinde yani istinak sürecinde temiz sürecinde bunu engelleyici engelleyeceğim demiş evet. yok ki bu zaten e, yardım evet hukuk sistemi ortada galiba e, kesiliyor sesiniz geli e, evet. benim sesim evet. geliyor mu e, e, evet sizinkini duyuyorum ama evet yani olabilir. sonuç olarak e, tamamen e, Emil Dürkaymın da e, çok uzun yıllar 130 küsür sene önce yaz kaleme almış oldu intihar adlı klasik eserinde ortaya konan bir anomi durumundan yani bütün normların normlar hiyerarşisinin, hukukun filan hepsinin ortadan kalktığı i̇yi yayınlar e, e, yani kesildi, ben iyi yayınlar diyeyim, siz devam edin peki, çok teşekkür ederiz Bahri Belen Olay gelsin, kolay, gelsin, üzere. kolay gelsin, kolay gelsin kolay gelsin Evet Bahri Belen Avukat bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Hukuk güvenliği programımızın da yapımcılarından kendisi bugün de programı olacak. Herhalde konuşacaklardır Aynur Hanım'la beraber, Aynur Tuncel'le beraber ama ben şunu da eklemek istedim Bahri Bey'in söylediklerine fazla eklenecek bir şey yok ama gerçekten büyük fosyolojinin kurucusu olarak kabul edilen ...Emil Dürkaym'ın... ...çok net olarak... ...ortaya koyduğu gibi bu hukuk... ...ve başta hukuk olmak üzere... ...değerler hiyerarşisinde bir... ...erime, erozyon... ...ve çöküş olduğu zaman toplum... ...anomi denen bir sürece... ...giriyor ve bu hem... ...şiddet olaylarını hem de... ...özellikle intihar olaylarını... ...muazzam sayıda artırıyor... ...ve bu çok karanlık bir uçurumu... ...ifade ediyor bana nedense gittikçe daha artan sayıda, zamanda bu kitabı hatırlamak hatırlatmak geçiyor. Zaten tar sayısında da yükselen bir durum var. Ayrıca da başka bir iki şeyi de söyleyip kapatalım bu olağanüstü durumu. Yani dünyanın çeşitli e, dışları bakanlarından e, siyasetçilerinden ve halihazırda hazırda da Önemli kuruluşlarının, uluslararası kuruluşlarının önemli görevlerinde bulunan kişilerin dehşete düştüklerini belirttikleri bir karardan bahsediyoruz. Ruhu tekrar tutuklama meseleleri. Bir meseleyi... Gözaltının dehşete düşürdüğünü söylemesi Almanya'nın evet. Bir meseleyi söylemeyi unuttuk. Erat kararı veren e, hakimler için de soruşturma e, izni ha, verildi. Evet. HSK yani Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü grup toplantısında partisinin grup toplantısında bu şeyi verdikten sonra açıklamayı yaptıktan sonra takipçisiyiz dedi. E, bu arada e, bu davanın ardından da böyle bir karar geldi. Yani, evet yani berat berat karar veren, veren mahkeme üyelerine ki onların adları mahkeme başkanı Galip Mehmet Perk üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu. Ve üye talip ergen Hakkında inceleme ve soruşturma izni veriyor Hakimler Savcılar Kurulu birinci dairesi Neden Yanlış karar verdiği için yani, Beraat kararı verdi evet. Darbecileri şu... beraat ettirdikleri için evet. <gülüyor> Daha baştan böyle bir karar vererek Başlıyorlar Yedinilen ve bilgiye göre diyor T24 haberinde Kurul heyet ile ilgili müfettiş görevlendirecek Diyor ama Avrupa Konseyi'nden de Türk yargısına dik durun çağrısı da gelmişti. Yalnız bu sefer biz dün de bahsediyorduk. Daha önce de böyle bir buna benzer bir gelişme olmuştu ama soruşturma değildi. Daha önce de tahliye kararı veren şeyler heyet içerisindeki hakimler görevinden alınmışlardı. Ama bu sefer alenen soruşturma talimat İsteniyor. verdik ifadesini de kullanmıştı Sayın Cumhurbaşkanı mahkemelere. Bu kelimeyi de hatırlıyorum ben. Evet eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlarından Rıza Türmen de karar 309. maddede kapsıyor demişti. Gezi davasından berat eden kaval hakkında yeniden gözaltı kararı verdikten sonra T24 Haber Merkezi'nden kendisiyle yapılan konuşmada şöyle değerlendiriliyor. Ahim kararı yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı hem 309. maddeden tutuklamayı hem de 312'den, 312. maddeden tutuklamayı kapsıyor. Şimdi yeniden gözaltına alınmasında iddia şu. 15 Temmuz'la yani 15 Temmuz darbe girişimiyle e, Türkiye'de yapılan... ...ilgili bir soruşturmaya giren bir kişiyle... ...Osman Kavala temaslarda bulunmuş... İddiaya göre yoğun temaslarda bulunmuş... ...ne gibi temaslarda bulundu diye baktığımız zaman... ...temas şu... ...18 Temmuz'da yani 15 Temmuz'dan sonra... ...üç gün sonra darbeden... ...bir yerde karşılaşmışlar... ...ve birbirlerine selam vermişler... ...Karaköy'de oluyor hadise ben gayet hatırladım şimdi... Henry Barkey'den bahsediyor. O da bir toplantı için Türkiye'de. Bir uluslararası e, kuruluşun uzmanı zaten. Hı hı. Türkiye doğumlu Yahudi bir vatandaş. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzmanlık o uzmanlık yapıyor hali hazırda. Yani 18 Temmuz'da yani 15 Temmuz'dan sonra bir yerde karşılaşmışlar ve birbirlerine selam vermişler. İkisinin de cep telefonu aynı baz istasyonundan sinyal alıyormuş. Bu kadar. Delil budur yani. Yeniden tutuklanması. İkinci tahliyeden sonra yeniden tutuklanmasının kararı bu. Yani Ahim'de diyor ki, diye devam etmiş Rıza Türmen. Eski Ahim Yargıcı. Ya da Ahim Eski Yargıcı. Ahim'de diyor ki diyor, hükümeti devirmek gibi bu kadar ciddi cebir Şiddet kullanarak, zorla, zor kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın düzenini ortadan kaldırmak gibi ağır bir suç için somut, elle tutulur kanıt lazım. Oysa bir kere rastlamış, selam vermişler. Eski tanıdıklar. Bu şüpheyi haklı kılmak için yeterli bir kanıt değil diyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Tutuklama için makul şüphe, yani akla uygun Makul, aklamanta uygun bir şüphe koşulu var. Onun için Osman Kavala'nın özgürlüğü makul bir şüphe olmadan ortadan kaldırılmıştır diyor karar. Böyle olunca Kavala'nın şimdi 309. madde nedeniyle gözaltına alınması mevcut ahim kararının çok açık bir ihlali. Yeni bir ahim kararına ihtiyaç yok. Mevcut ahim kararı bu durumu kapsıyor demiş. Bunu... Ve şöyle bitirmiş bu yorumunu. Bunu yapanlar herhalde ahim kararını görmedi. Yani Osman Kavala'yı tekrar tutuklama kararı alanlar. Ya ahim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını görmedi ya da görmezden geliyor. Başlık var kararda. Diyor ki darbe teşebbüsüyle ilgili şüphelerin makul olup olmadığı Türk Ceza Kanunu 309. madde diye başlık açılıp incelenmiş. Burada makul bir şüpheyi doğuracak, haklı gösterecek yeteri kadar kanıt yok ortada. Kendisi hakkında soruşturma açılan bir kişi bir yerde görmüş selam vermiş, bir kez temas etmiş ya da konuşmuş. Bu Osman Kavala'nın darbe teşebbüsüne katıldığını gösteren haklı bir kuşkuya yer bırakmıyor diyor. Haklı bir kuşku olamaz diyor. Mevcut Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına rağmen bu yapılan gözaltı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının çok açık bir şekilde ihlalidir diyor. Yani tam bir hukukun ayaklar altına alındığı, üzerinde tepinildiği bir durumdan bahsediyor. Ama dünkü konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkça bütün bu iddialara katılmadığını söyledi. Hatta şöyle devam etti milletimiz müsterih olsun bu meseleyi de sonuna kadar kararlılıkla takip edecek adaletin tecellisi için son nefesimize kadar mücadeleyi sürdüreceğiz gizli davası için söylüyor adalet ha. talep ediyor ne dememi istiyorsun Hı. İlkan koyuncunun akabalının avukatını bir kez daha tekrarlayalım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 I seen a hand. I seen a vision. It was reaching through the clouds to risk a dream. A shadow across the sky, and it crushed it to the ground, just like a beast. The old man's back again. man's back again I seen a woman standing in the snow she was silent as she watched them take her man teardrops burned her cheeks for she thought she'd heard the shadow had left this land The old man's back again The old, old, old man's back again yeah. The crowds just gathered Their faces turned away And they queue all day Like dragons of disgust Older women whispering Wondering just what these young heart is Walt of us And all the he cries With eyes that ring like chimes His anti-words go spinning through his head He burns them in his dreams For half awake They may as well be dead The old man's back again I see he's back again I see a soldier He's standing in the rain For him there's no old man To walk behind Devoured by his pain Bewildered by the faces who pass him by He'd like another name The one who's got a curse These people cry Why can't they understand His mother called him Ivan Then she died The old man's back again The old, old man's back again yeah. I can see back again Scott Walker'dan dinliyoruz dinlemekteydik daha doğrusu Old Man is Back Again İhtiyar geri geldi diye yani bir her gördüm bir vizyon gördüm. Bir rüya gördüm. Bulutlara doğru uzatıyordum elimi bir rüya görme riskini bir gök yüzünden bir gölge geçti ve yere çarptı. Bir canavar gibi. İhtiyar bizim ihtiyar geri geldi diyor. Bir kadın gördüm. Karların içinde duruyordu sessizce. ...gözyaşları... ...yanaklarını yakıyordu... ...gölge onun... ...gölge bu toprakları terk etmişti... ...öyle düşünüyordu ama... ...geri geldi ihtiyar diye... ...kalabalıklar toplandılar... ...gözlerini, yüzlerini çevirdiler ve... ...bütün gün boyunca... ...bir nefret... ...dragonları gibi kuyruğa girdiler. Kadınlar fısıldaşıyordu. Hı. Ve ihtiyar bizim ihtiyar geri geldi. Bir asker görüyorum. Ram burada duruyor. Onun için arkasında duracak, yürüyecek bir ihtiyar adam yok. Acılar onu kavurup mahvetmiş. Yeni bir isme ihtiyacı var. Niye anlayamıyorlar ki onun annesi ona Ivan demişti. Ondan sonra da ölmüştü. İhtiyar adam geri geldi. Onu tekrar geldiğini görüyorum diye bir şarkı çaldık size. Evet açık radyo burası saat 8:48 ve devam ediyoruz. Bu kavala davasından yani dünyanın en artık karanlık. ...hukuk dışı duruma doğru... alacakaranlık Karanlık Kuşağı'nın tam ortasına doğru... ...yürüdüğümüz bu şeylerde... ...tepkiler de var... ...Cumhuriyet Gazetesi'nde... E, ...gezi davasından berat eden Osman Kavala'yı... ...tahliye edeceklere bekleyin... ...telefonları geldi diyor... ...nasıl içeride tutarız müzakereleri sonucunda... ...Barış Terkoğlu yazmış... ...2019'da tutuklanmasına gerek bile... ...görülmeyen bir... FETÖ soruşturmasından gözaltı kararı çıkarıldı diyor. Zehra Özdilek'te şöyle yazmış. Kavala sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemelce tutuklandı. Hukukçular Celal Ülgen ve Turgut Kazan yaşananların hukukla izah edilemeyeceğini belirttiler. Ülgen savcı gözaltı kararına adını yazıp imza atmaya bile cesaret edememiş diyor. Savcılık diye imzalamış bu da hukuk tarihinde, dünya tarihinde ender görülen olaylardan biri olsa gerekçeler, genin tecrübeli bir hukukçu olarak e, dikkati çektiği bir nokta. Cumhuriyet savcılığı diye imza atılır mı ya? Bir ilk defa duyuyorum böyle bir şey. Ben kendi payıma belki daha önce olmuştur ama bayağı ilginç bir e, durumdan bahsediyoruz burada. Ee, yani Baş, baş savcılığı diye imzalamış böyle bir şey olamaz diyor Celal Ülgen yargı içinde bazı güçlerin yapılanmış olması ve bu güçlerin yargıya egemen olmak için güç savaşları verdikleri gözlemlenmektedir demiş Turgut Kazan da e, Kaba'nın avukatlarından Dava'nın avukatlarından zaten kimlerin ne kadar hak yolcu tırnak içinde Kimlerin hangi gruba mensup, ol, mensup olduğunu tek tek bilmiyoruz. Çok tehlikeli bir süreçle karşı karşıyayız. Bu tehlikeye karşı Erdoğan'ı yeni bir sorunla karşı karşıya kalmaması için uyarıyorum demiş. Ee, i̇şte biraz önce de sözünü ettiğimiz Hakimler Sağcılar Kurulu'ndan HSK'dan mahkeme heyetine inceleme başlatılması gibi çok vahim bir durum daha var. Ve Avrupa Konseyi'nden çok ciddi, Türkiye'nin en eski üyelerinden biri olduğu Avrupa'nın en büyük kuruluşu Avrupa Konseyi'nden İnsan Hakları Komiseri Dunya Miyatoviç, yargı dik durmalı demiş. Türk yargısının siyasal müdahaleler karşısında dik durmaya ve yargı bağımsızlığına sahip çıkmaya çağırıyoruz demiş. Dolce haberi bu. Osman Kavala'nın yeniden tutuklanması kararının sadece yargının kötüye kullanılması şeklinde nitelendirilebileceği, başka şekilde nitelendirilemeyeceği değerlendirmesini yapmış. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da senin de dün söylediğin gibi Türkiye'nin az sayıda kalan müttefiklerinden dünyada, batı dünyasında özellikle Almanya'dan da Dışişleri Bakanlığı ...bizi dehşete düşürdü diyor... ...tahliye kararının hemen ardından... ...gözaltına alınması... ...Türkiye'nin tahil ettiği, yükümlülüğü altına girdiği... ...hukukun üstünlüğüne dair... ...tüm kuralları uyması çağrısında... ...bulunuyoruz, açıklamasını yapıyor... ...Avrupa Parlamentosuysa ...Türkiye raportörü Nacho... ...Sanchez Amor... ...Kavala'nın yeniden tutuklandığına inanamıyorum diyor... ...eğer savcı ileriye yönelik... ...bir adımı baltalıyorsa... ...Türkiye'nin gelişmesine inanmanın... ...bir yolu yok... ...karanlık dönem tekrar dönüyor... ...ifadesini kullanmış... ...Uluslararası Af Örgütü'nden... ...bir açıklama var... ...bu karar yargı ile yapılan... ...kasti ve planlı bir zulmü andırıyor... ...zulüm... ...Osman Kavala'nın yaklaşık iki buçuk yıl... ...cezaevinde tutulduktan sonra... ...tahliye edilmesine karar verilmişken... ...özgürlüğe açılan kapının... ...tekrar kapatılması... Türkiye'de adaleti savunan herkese yönelik yıkıcı bir darbedir diyor. Uluslararası Af Örgütü bu. İnsan Hakları İzleme Örgütü Human Rights Watch Türkiye Araştırmacısı Direktörü Emma Sinclair webde kararı intikamcı ve hukuksuz bir hamle Türk yargısının sıkı siyasi kontrol altında olduğunu gösteriyor demiş. Durumun bir kısmı ...bu şekilde. E, dün sadece... ...Kavala konusunda... ...tabii gelişmeler olmadı. Hani Bu hafta için hep şey diyorduk. Türkiye demokrasi tarihi açısından... ...önemli bir hafta olacak. Bir dizi dava var diyorduk. Bunlardan iki tanesinin... ...duruşması vardı. Bir tanesi... ...T24 Genel Yayın Yönetmeni... ...Doğan Akın'ın... E, ...duruşması. İlginç bir... ...dava bu. Fuat Avni... ...paylaşımlarına yer vermekten... ...kendisi yargılanıyor. Bir Twitter hesabı değil mi? Bir mahlas. Evet. evet. Şey. Bunu, Hashtag yani. yani. Alenen işte cemaatin içeriden aldığı bilgileri sızdırdığı bir hmm. e, sosyal medya hesabı olduğu söyleniyordu. E, çok kişi tarafından takip ediliyordu. Ve bir dizi gazetede de aslında Fuat Avni'nin açıklamaları... ...yani sosyal medya hesabının paylaşımları yer alıyordu. Ama bunların içerisinde bir tek Doğan Akın... Yani T24 Genel Yayın Yönetmeni yargılandı, yargılanıyor daha doğrusu, karar verilmedi bu duruşmada, Nisan ayına ertelendi. Bir diğer önemli dava ise Büyükada davası, yani 15 Temmuz üzerinden yine yürümekte olan dava. Bu aslında ilginç olan bir şey var, bu davadan karar çıkması bekleniyordu, beraat veya değil ama daha çok... Herkes ümitlenmişti bir önceki gün Gezi davasından beraat edilince herhalde bu davadan da beraat çıkar diye e, umut ediliyordu. Fakat karar bile çıkmadı. İlginç bir şekilde bu da ertelendi. Çünkü muhtemelen o gün kararın verileceği gün Erdoğan çıktı açıklamalar yaptı. E, gezi davasına ilişkin Osman Kavala zaten tahliye edilmedi. Ardından da HSK Gezi davasında beraat kararı veren hakimler için... Soruşturma e, izni verdi e, muhtemelen bu davayı da kararı açıklayacak olan heyette etkilenmiştir diye düşünmek lazım ki ertelediler. Evet yani hukuk, hukuk düzeniyle ilgili bildiğimiz hukukun üstünlüğü ve hukuk güvenliği işte hukuk kelimesiyle ifade edilecek ne varsa adalet mülkün temelidir cümlesiyle de. Hepsinin büyük bir tehlike altında olduğu bir karanlık dönemden bahsediyoruz. Aslında Rıza Türmen'in de bir sözünü şey, tekrar etmek istiyorum. Yani Biyanet'te de vardı o. Ahim eski yargıcı Rıza Türmen yapılan gözaltı ahim kararının açık bir ihlalidir dedikten sonra... ...Selahattin Demirtaş'a ve Selçuk açlıya uygulanan plan Kavala'ya da uygulanıyor diye daha geniş çaplı bir hukuka... Taarruz'dan bahsediyor. Evet. Evet. Peki Doğan Akın da Gülen dosyasını baskılara göz yummadan yayınlayan tek mecrayız demişti. Onu da hatırlatalım ayrıca. Tabii 2010'da Gülen cemaatiyle ilgili bir da yayınlamışlığımız var diye vurgu yapmış mahkemede. Çünkü kendisi cemaatin e, yayın, hesabının e, yani sosyal medya hesabının da geçen şeyleri paylaştığı için, paylaşımlara yer verdiği için T-24'te bundan dolayı yargılanıyor. O dedi ki: "Aslında ben tam tersi Fethullah Gülen dosyası da yayınlanmıştı." Evet. Yani devletin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs. Bu kim? Yapan bunu? Kim? Osman Kavala için söyleniyor ama Galiba tersine başka türde okuyabiliriz devletin anayasal düzenini cebir şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs eden başka kişi ve kurumlarda olabilir. Peki yani bu diğer tepkilere de bakacak olsam yani tüm alanlarda krizler delirleşirken Erdoğan partisini kurtarmak için gerilimi artırıyor diye Yeni Yaşam gazetesi manşet atmış. Bu çürümüşlüğe mahkum değiliz diyorlar ve hukuk garabeti yaşandığını da belirtmişler. Ee, yani Halkların Demokratik Partisi, Demokratik Partisi sözcüsü Günay Kubilay da bu karar Türkiye'de yargının içine düştüğü sefaleti ortaya koyuyor demiş. EMEP Başkanı Selma Gürkan da tamamen hukuk garabeti demiş hukukçular hiçbir dönemde böyle bir hukuk görülmedi diye tepki göstermişler. Ya diğer Aygun Aygun Gülcan Dereli'nin haberiydi bu da. Yeni Yaşam gazetesinden Evrensel gazetesi de yargı kapanı manşetiyle vermiş. Osman Kavala'nın tahliye edilmesinden sonra başka bir dosyadan gözaltına alınması akıllara bu konuda çok sayıda örneği getirdi. Hukukçular kararın skandal olduğunu, yargının tamamen siyasallaştığını vurgulamışlar. Kazanın Turgut Kazanın burada da bir tepkisinden bahsediyor değerlendirmesinden bu insan iki buçuk yıldır elinizde tutuklu eğer ifadesini alacaksanız niçin tutukluluğu sürerken almadınız? Beraat ve tahliye kararından sonra gözaltı kararı vermenizi gerektiren yeni şey nedir? Yaşadığımız bu süreç Türkiye'de yargı diye bir şeyin olmadığını gösteriyor demiş. Sevtap Yokuş'ta Kavala Demirtaş kararları tamamen siyasi meseleler. Bu davalara siyaset tamamen el atmış durumda. Bütün bu sürecin sonunda adalet duygusu yok oldu. Ben bir hukuk profesörü olarak Allah kimseyi mahkemelere düşürmesin diyorum. Yani o hakimlere bilim özgürlüğü, ifade özgürlüğü falan anlatamazsınız. O yüzden kimse konuşmuyor. İnsanlar sessizleşiyor. O mahkemelere ne anlatacağız diye düşündükleri için diyor. Böyle işte. Diğer gazetelere de şöyle bir bakarsak. Bakarsak hürriyet gazetesinde yok öyle önemli şey. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altı salvo diye verilmiş. Üçüncü salvo da Kavala kararının bir manevradır. Olduğunu darbenin beşinci maddesi de salvoların beşincisi darbenin adını anmak haramdır. Diyor. Milliyet gazetesinde Kavala yeniden tutuklandı diye bakıyorum bir iki üç dört beş altı satırlık tek puntoluk bir küçük pul büyüklüğünde yazı var. Kavala Halbuki tutuklandı. darbeye kalkışmış yani. Evet. Değil mi bu altı cümleyle altı satırla geçiştirmek ilginç. Evet yani son derece ilginç yani de kafada yeniden tutuklandı diye. Alt, yani toplam yirmi beş kelime den ibaret bir şekilde verilmiş. Sabah gazetesinde zaten Barki ile 93 buçuk saatlik görüşme diye olmayan bir şeyi söylüyor sabah gazetesi. Mevcut olmayan bir kanıttan bahsediyor. İtiral ediyor bir yalanda. Recep Barki'den gezik alkışmasının organizatörü Osman Kavala'nın hain 15 Temmuz darbe girişiminde de boş durmadığı ortaya çıktı diyor. Kararı vermiş yani sabah gazetesi. Çoktan. Kenan Kıran'ın haberi önemli şeyleri de önemli konuları da ele alan köşe yazarları Mehmet Barlas haklı bir tepki demiş Erdoğan'ın gösterdiği tepkiyi anlamak gerekiyor demiş Yavuz Donatsa yerel ve küresel bir soruna parmak basmış bu yani dünya çapında bir noktayı ele almış etik sorunu ahlaki bir sorun olduğunu söylemiş yani kamu görevlileri ve etik kurumu. Başka bir konuda yazmış ama olsun. <gülüyor> Ondan sonra akşam gazetesi sabahtan sonra ne yapmış? Galiba o görmemiş bu meseleyi. Bunu bir önemli hukuk meselesi olarak da görmemiş. Görmemiş yani. Bunu görmüyorum. Birinci sayfada Yeni Şafak'ta da Yeni Şafak mason dosyasını açıyormuş. Ben 1950'lerden beri bu konunun zaman zaman bu dosyanın asıl açıldığına çok sık tanık olmuş biriyim. Ama biliyorsunuz bu Soros ismi çok yani şifreli bir isimdir aslında. Çok antisemit bir şeydir. Dünya genelinde de Soros hmm. meselesi. Şimdi Türkiye'de de Soros işte en son görüştüğü Büyükada davasında görüşülen Türkiye'li Yahudi yurttaş vesaire. Şimdi oradan bağlamaları çok sorunu olmaz herhalde. Böyle bir... Antisemit Soros'un komploya. adamını berat ettirmeye kalktılar diye de yazmış. Tabii. Gezi e, 15 Temmuz gibi bir saldırı. Bunu mason dosyasını açan gazete. Evet. Değil mi? Özellikle sorozu manşete taşımış. E tabi. Evet, manşete değil ama birinci sayfaya birinci taşımış. Türkiye'nin en tehlikeli cemaati buymuş. Fetullah Gülen'den daha da tehlikeli bir mason cemaatinden bahsediyor. Evet, 1900 yaklaşık 55'ten beri falan hatırlıyorum ben bu meseleyi 55 dese kaç yıl oluyor 65 seneden beri bu dosyanın sık sık açıldığına tanık olan biri, bir abin olarak konuşuyorum masonlara dikkat edelim edelim evet şimdi burada ara vereceğiz ve Seyfettin Gürsel ile konuşacağız ama Türkiye'nin yalnız içeride çok Ciddi sorunların olmasının yanı sıra dış meselelerde de son derece e, ciddi durumlar var. Tabii. Özellikle Türkiye'nin İdlib'deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur diye bir açıklama var ki. Baya önemli geldi bana. Rusya'dan geliyor. Ama Rusya bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmasının ardından evet, evet, yaptı onu... bu arada. Onları herhalde da, biraz sonra daha evet. ayrıntılı da e, konuşuruz. Sayın Erdoğan İdlib Harekatı an meselesidir. Evet. Bir gece ansızın gelebiliriz diye eski bir e, Alaturka şarkının sözlerini tekrarlayarak yapmış. Bunu Rocav öncesinde de söylemişti evet. ve daha sonra sınır dışı operasyon gerçekleşmişti. En kötü senaryo olur demiş. Böyle bir e, durumdan bahsediyoruz. Bunları savaş meselelerini... Dokuz buçuktan sonra tekrar konuşmaya çalışacağız. Şimdi ara. Açık gazete. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet. Ekonomik konuşacağız. Daha çok hukuk konuştuk bu saate kadar. Olmayan bir hukuk. Tam... hukuk. Konuşmaya da devam etmek lazım. Çünkü anlaşılır gibi değil yani. Beni aşıyor. Evet. Beni de doğrusu. Ama yani konuşmaya devam edeceğiz tabii şüphesiz ki. Ee, ekonomik duruma ilişkin olarak da bu işsizliğin düşmekte olduğu konusunda bir evet. yazın oldu. Evet. Bunun, bunun bir daha muhtaç olduğunu da Gördüm. görüyoruz. Biraz ondan bahsedelim. En önemli sosyal sorunlara da yol açan şey işsizlik diye biliyoruz. Bilmiyorum. İntiharların da çok çoğaldığı bir dönemden bahsediyoruz. Yani bir haftada 7 kişi intihar etmiş. Büyük ölçüde. Ekonomik Kaç kişi? Ben bundan haberim yok. 7. Ya. Yeni yaşam gazetesinde evet yani Van, Konya, İstanbul ve Şırnak'tan sonra dün de Antalya, Ankara ve İzmir'den intihar haberleri geldi diye bir haber var. Bunun ekonomikle biraz önce umut umutla zahir bir şah, şiir okunuyordu bu şey bizim programa girmeden önce evet. radyoda Hı. yani o beni tabii hemen şeyi çağrıştırdı ya iş. Dolayısıyla hayatı ailesinin hayatını idame ettirme umudu kalmayan insanlar büyük bir tabii çıkmaz içindeler. Çok üzücü. Evet bir Mutlu de destekçimizle de yapılmış e, bir, bir şeydi konuşmadan sohbetten ufak bir şey Hanım'la. Evet e, yani e, tabii işsizlik çok ciddi bir artış sergilemişti. Temmuz'da da bir zirve yapmıştı. Zirveyi daha hatırlatayım yüzde benim tercih ettiğim izlemek için işsizliği tarım dışı mevsim etkilerinden arandırmış işsizlik oranı temmuz ayında geçen temmuz 2019'un yüzde 16 işsizlik oranı yüzde 16.6'ya varmıştı ulaşmıştı İşsiz sayısı da 4 milyon 537 bindi. Ve ee, bu şeyi de hatırlatayım yani 3 milyondan çıkmıştı bu 4,5 milyona işsiz sayısı ee, ve ayrıca da işsizlik kolay kolay husuzda inmeyecek önceki e, krizlerde olduğu gibi çünkü o krizlerden çıkış çok süratli olmuştu. Bunun nedenlerine dönmeyelim 2001 krizinde de böyle olmuştu 2009'da da yani 2010'da da daha doğrusu 2002 ve 2010'da çok yüksek büyüme yüksek istihdam artışı dolayısıyla işsizlik hızlı bir şekilde azalmıştı bu sefer öyle olmayacağına dair bu programda epey konuştuk evet. yüksek bir büyüme beklenmiyor ve ben de bunun önemli bir sonucuna sürekli dikkat çekmeye çalıştım İşsizlik, ortalama işsizlik süreleri uzayabilir. Hatta uzuyor görünen o. Ve tabii bu, bu umutsuzluğu da arttırıyor. Yani kısaca bir e, geçmişin özetini ve düşüncelerimizin özetini yapacak olursak böyle söyleyebilirim. Şimdi Temmuz'da zirveden sonra aslında dört dönemdir en son kısım açıklandı. Kasım dönemi yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. Dört aydır işsizlikte bir azalma olduğunu gözlemledik. Hatta öyle çok da yavaş bir azalma değil. Kısaca rakamları hatırlatayım. En son işte 16.6 demiştim işsizlik oranı zirvesi. 15.5'e Kasım itibariyle gerilemiş görünüyor. İşsiz sayısı da 4.537.000'den 4.270.000'e. Kabaca 260.000'e der fark her neyse. O kadar bir işsiz sayısında da evet. ee, azalma söz konusu. Şimdi bu tabii yani bir yanlıyla hani bizi tenakuza düşürüyor denilebilir. Bak şey işsizlik o kadar hızlı inmeyecek diyordunuz aslında hiç fena değil. Gerçi 2010 yılındaki işsizlikteki düşüşle karşılaştırıldığında yine de daha yavaş bir iniş ama olsun. Evet. Ee, dikkate değer bir iniş var. Ama öbür yanıyla e, peki ne oluyor e, diye baktığımız zaman çünkü büyüme çok yüksek değil, tamam bir canlanma var. İstihdam da açıkçası sanayide son birkaç dönemde hızlı bir istihdam artışı görüldü. Ama mesela inşaat hala e, yerinde sayıyor büyük ölçüde. Hizmetlerde de ciddi bir yavaşlama var. Halbuki istihdam fabrikasıdır hizmetler. E, o zaman ne oluyor? Tabii sorusunuz. Sormak gerekiyordu. Soruyu sorduğumuzda da bakılacak yer peki iş gücü ne oluyor? Çünkü malum işsizlik azalıyorsa tabii bir istihdamın mutlaka artması lazım ama bir de e, iş gücü artışı da Türkiye'de e, olağan bir şey doğal bir durum çünkü bir, bir kere nüfus artıyor. Yani çalışabilir nüfus artıyor. Birincisi, ikincisi de kadınlar son yıllarda bir eğitimli kadınlar zaten sayıları artıyor. Bunlar büyük ölçüde iş gücü piyasasına giriyorlar. Ama eğitimsiz lise altı eğitime, eğitimsiz demeyeyim de lise altı eğitime sahip, yani küçük eğitimli kadınlar da çok ciddi miktarda son yıllarda iş gücü piyasasına girmişti. Dolayısıyla tabii iş gücünün de ne olduğunu bu güçlü dinaminin, devam edip etmediğini ilk ilk olarak sorgulamak gerekiyordu. E, sorguladım. E, yazımda da işte inişe geçen işsizliğin olduğu için yazımda da rakamları döktüm. Çok bir yürettiğim yani işin e, tabi e, can alıcı noktası burası. İşsizlik düşüyor da nasıl düşüyor? Bir istihdam çok hızlı artmıyor. Evet. Peki iş gücünde ne oluyor? İş gücünde de olan iş gücündeki artış olağanüstü yavaşlamış durumda ve bu daha önce hiç görülmedi. Şöyle özetleyeyim, normalde dediğim gibi yani iş gücünün neden yüksek artış kaydettiğini Türkiye'de söyledim bunun başlayacak nedenini, 900 bin ya yani bir rakam vermek gerekirse yılda normal zamanlarda 800-900 bin iş gücü artar. İstihdam da bunun üzerinde arttığı zaman ki yüksek büyüme dönemlerinde böyle olmuştur. işli sayısı da azalırdı. Evet. E Şimdilik 2018 Kasımından 2019 Kasımına elimizdeki son şeyler bunlar veriler baktığımız zaman çok rakamlara boğmak istemiyorum. 384 binle sınırlı kalmış durumda tarım dışı iş gücündeki artış. Şimdi nerede 800-900 bin, nerede 384 bin, 400 binde bunlar tahmin sonuçta e nereden baksan 400-500 bin bir iş gücünde kayıp var. Yeni işsizler. var. Aha, bu... e bunlar tabii e, şimdi hal böyle olunca bir de şunu da ilave edeyim Kasım ayında başka bir ııı e, Çarpıcı durum da, yani ilk defa yaşanan bir başka durum da oldu. istihdam artarken iş gücünde mutlak düşüş oldu. 9 bin kadar çok değil ama bu da tamamen anormal. Çünkü iş gücündeki düşüşlere de baktım son 3 yılda. Yani aydanaya düşüş olmuş mu? Kaç defa olmuş? 6 defa olmuş. Bu iş gücündeki azalmaların her defasında istihdamda önemli kayıplar var. E bu nispeten anlaşılabilir ama istihdamın 75 bin arttığı tarım dışı Kasım'da böyle Ekim'den Kasım'a 75 bin arttığı bir dönemde iş gücü 9 bin azalmış bu da hiç görülmemişti yani uzun lafın kısası iş gücünde olağanüstü bir yavaşlama var ve bunu biraz daha kazdığımız zaman karşımıza çok kabaca söyleyeyim çıkan manzara şu bir bir kere bu lise altı eğitime sahip düşük eğitimle kadınların iş gücüne girişleri tamamen durmuş yani birkaç şey gösterge bunu açıkça söylüyor örneğin mesela ev kadını sayısında mutlak olarak söylüyorum tabi oranları zaten azalıyordu da çalışabilen nüfusun içinde hani iş aramayan çalışmak da istemeyen bunlara ev kadın deniyor çünkü çarburun ee, bu sayı e, hem hemen hemen duraksıyordu son yıllarda son bir yılı söyle 2017'den den söyleyeyim 11 milyon 160 11 milyon 188 e yani ne der 28 bin hmm. sadece bir artış var ev kadını sayısında <gülüyor> şimdi sıkı durun 2019'da bu sayı 553 bin artmış. Oh. 28 bin nerede? 500... Nerede? 553 binlerde. nerede? 553. Şimdi başka rakamlar da var bunu doğrulayan ama çok dediğim gibi şey etmek istemiyorum bizim Betam'ın her ay yayınladığımız işgücü görünüm notunda da kadın ve erkek şeyleri tarım dışı tahmin ediyoruz. Tüvik yapmıyor bunu. Orada da açıkça gözüküyor kadınlarda kadın iş gücünde çok ciddi bir yavaşlama var. Örneğin kadın istihdamı sadece 48 bin azalırken işçi sayısında da çok çok cüzi bir artış 27 bin. Halbuki normalde bu kadınlar demek ki önceki yıllardaki tempolarıyla iş gücüne girmeye devam etselerdi. Yani iş arayı olacaklardı. Belki az bir kısmı bir takım düşük bir işler bulabilirdi ama çoğunluk İş arıyor olacaktı. Dolayısıyla işsiz olarak görünecekti. Ve e, bu işsizlikteki düşüşü de tabii görmeyecektik. Başka bir, bu birincisi bu. Yani düşük eğitimli kadınların iş gücüne girişi tamamen durmuş. Şimdi bunun e, sonuçları uzun vadede ne olur ona da geleceğim toparlamak için ama ikinci bir tabii olağan şüpheli daha var. E, acaba e, iş bulma ümidi olmayanlar birbiri evet. alan vardır tüveki adam bunu da takip eder daha doğrusu bütün istatistik enstitüleri bu grubu da takip ederler bunlar özetle şunlardan oluşur İş arıyor musun çalışmak istiyor musun diye sorulduğunda çalış evet cevabını alıyorsanız peki iş arıyor musun diye sorulur İş arıyorsa zaten işsizlere kaydedilir iş aramıyorum diyorsa çalışmak istediği halde işte bunun nedenleri falan sorulur ama sonuçta bu grup ümidini iş bulma ümidi olmayanlar iş bulma ümidini kaybetmişler grubu olarak adlandırılır. Türkiye İstatistik yani, Kurumu'nun kullandığı vargon ve evet, jargon da bu evet, ilkin, evet Aynen öyle. Şimdi bunu dolayısıyla takip edebiliyoruz bu grubu. Tabi ikinci olarak onlara baktım. <gülüyor> Bu grupta aslında ıı, Kasım'da yani çok gerilere gitmek istemiyorum. Kasım 2017 Kasım'ında iki yıl önce yani Kasım'a kıyasla bunların sayısı 621 binmiş. Ee, tabii ki işsizlerin içinde sayılmıyor bunlar ama dediğim gibi inaktifte de değiller. hani ee, Dolayısıyla takip edilmesi gereken bir grup. Bu 2018'in Kasım'ında kaynaklı ıı, 522 bine düşmüş. Yani azalmakta giriyorlar iş gücü piyasasına, iş bulma ümidi olmayanların sayısında işte 200 20 binlik bir azalma var. Ve peki son bir yılda yani 2018 kasımından 2019 kasımına ne olmuş? 715 bine çıkmışlar. Yani 200 bini de neredeyse burada. O hani dedim ya 400-500 bin bir kayıp var iş gücünde belli ki bunun 200 bini bu iş bulma ümidini kaybedenlerden kaynaklanıyor geri kalanı da önemli bir kısmı büyük bir ihtimalle kadınlardan ve özellikle düşük eğitimli kadınlardan kaynaklanıyor Ondanların iş gücü piyasasına girmekte girmeyi ertiliyorlar diyebiliriz istersen tabi burada <gülüyor> şey demediğim Merak edip ama yazıyı uzatmamak için de işin için çok girmediğim başka bir şey de var. Başka göstergelerde diyor ki bu inşaatta 700 bin şey vardı ya istihdam kaybı. Evet. Zaten işsizliğin bu kadar hızlı artmasının baş bir sebebi bu inşaattaki olağanüstü krizdi, durgunluktu. Çünkü yeni şeyler mevcutları satamazsan konutları yenilerini yapmıyorsun tabi. Dolayısıyla ne yapıyorsun? Çalışanları da işten çıkartıyorsun. Peki şimdi inşaat arttı, artmış mı? Işte. Evet. Şimdi ya. peki Seyfettin inşaatlarda bir yükselme mi, dönüş mü var? Neden artıyor şey? Ne artıyor? İş, i̇şsizliğin azalması? Yok. inşaat sanayinde şu oldu. 16 ay boyunca inşaatta 16 ay boyunca şey istihdam kaybı her ay devam etti ve toplamda 700 bini bulmuştu. Eylül ayında bir böyle 5 binlik bir artış görüldü ilk defa 16 aydan beri. Ekim ayında da 40 küsur bin bir artış. Ben de kendi kendime dedim ki ya galiba tamam şey sayıları da stokların yavaş yavaş erimeye başladı. tümüyle eritilemedi ama işte ipotekli şeylerde satışlar arttı, konut satışlarında da evet. falan. Galiba dibini bulduk diyordum. Yani Kasım dönemi geldi yani en, bizdeki en son rakam o. Yine 10 bin istihdam kaybı olmuş. Hmm. Şimdi dolayısıyla inşaatta hala derden baksan 650 binlik bir e, bundan bir buçuk yıl öncesine göre bir kayıp var. O, nereye gitti peki bu insanlar? Büyük bir ihtimali pek çok biliyorsun köylerden de gelir küçük kasabalardan yani mevsimlik vasıfsız inşaat şeyi çalışanları genellikle buralardan gelirler bu 700-650 binlik kaybın herhalde büyük bölümünde bunlar oluşturuyor şüphesiz bunlar nereye gitti onu da tam bilmiyorum yani bir kısmı bir kaybedenlerin içinde olabilir o 200 binlik artışın ee, ama bir kısmı olabilir belki köylerine, kasabalarına döndü ve iş gücük yasasının dışına çıktı. Ee, yani şey demiyorum, ee, orada da bir muamma var. Neyse, uzun lafı kasası özellikle kadınlar üzerinden gidecek olursak, <gülüyor> bu biraz önce söylediğim iş gücü, e kadın erkek toplamda, Sadece tarım dışında üstelik. Çünkü tarımı da katarsanız içine yüz bin bile artmış değil iş gücü. Çünkü tarım istihdamında da kayıp var 200 binlik evet. son bir yılda. Neyse tarımı bir kenara koyalım. <gülüyor> i̇ş gücündeki bu olağanüstü yavaş artış tabii şeyi de düşürdü. İş gücüne katılım çünkü çalışabilir bir nüfus son bir yılda arttı 900 bin. %53'e varmıştı ki %53 katılım oranı yani her 100 çalışabilir yaştaki her 100 kişiden 53'ü şey demek bu ya çalışıyor ya iş arıyor demek ki bu tabii diğer gelişmiş ülkelerle hızla kalkınmış ülkelerle karşılaştırdığımız zaman oldukça düşük. Bunun düşüklüğünün önemli nedenlerinden biri bizdeki kadınların katılım oranının son derece düşük olmasıydı yüzde yirmilerdeydi şimdi yüzde otuz altı otuz yediye çıkmıştı ama 2019 yılında düştüğünü göreceğiz yüzde elli iki düştü katılım oranı elli üçte yani bu kabul edilir bir şey değil çünkü bu böyle devam edecek olsa e, kalkınmayı falan unut yani büyümeni olursa olsun e, kadınların ancak Üçte birinin çalıştığı <gülüyor> Ya da iş arada her neyse iş gücünde Olan bir ülkede Bu ülkenin modernleşebilir ne de Refaha kavuşabilir bu bütün Dünya örnekleri böyle Dolayısıyla Yani başa dönecek olursak Tamam işsizlikte son dört Aydır bir düşüş var Dikkate değer bir düşüş ancak bu düşüş çok da sağlıklı bir kanaldan olmuyor. Yani güçlü bir istihdam artışı olduğundan değil nispeten ıı, olumlu bir istihdam artışı ama buna karşılık ıı, ya da ıı, aynı zamanda da diyeyim iş gücünde olağanüstü bir duraklama sonucu bu şey elde ediliyor. Ve önümüzdeki dönemde bu ıı, şeyler yeniden katılmazsa kendini bir şekilde... İç gücü piyasası dışına çıkarmış insanlar ki bunlar çalışıyorlardı büyük bir ihtimalle ya da çalışmaya hazırlardı. Gençler özellikle ya da lise eğitimli, liseden daha düşük eğitimli kadınlar. E bunlar bir bir kere zaten arzulanır bunların iş gücü piyasasına girmesi. Biraz önce söylediğim nedenle. E, i̇ki, bunlar iş gücü piyasasına girdikleri zaman tamam bu iyi haber olur ama kötü haberde işsizlikte böyle hızlı bir düşüş e, göremeyiz o zaman. E, çok yavaş bir düşüş azalma tabi bu istihdama büyümeye ve istihdam artışına bağlı olacak ama e, o zaman da işte hep hatırlatmaya çalıştığım e, ortalama işsizlik süresinde de ciddi bir uzama olacak bu şu demek ya ortalama istatistik gibi deyim tabi. Bu şu demek işsizler daha önceki 2001 krizinde 2009 krizinde nispeten şey bir şekilde kısa sürede kısa dediğim belki 6-8-10 ay neyse en azından işsizlik tazminatının süresi içinde önemli bir bölümü iş bulup tekrar istihdama dönmüşlerdi. Şimdi öyle olmadığı e, anlamına geliyor ortalama işsizlik süresinin uzaması. Yani tazminat alabilenler onlarda. E, tazminatları bitecek süreleri hala iş bulamamış olacak. Çoğunluğu aile dayanışmasına kalmış işsizler keza. Hadi 6 ay dayandın, 8 ay, 10 ay dayandın. Ama bir yıl daha fazla aileler nasıl dayanacak? İşsiz e, mensuplarını şey etmekte, onlarla dayanışma göstermekte, beslemekte, ceplerine harçlık koymakta iyi kötü. Yani bu bir bu hakikaten büyük bir dram ve bu programa başlarken senin bu yedi son intihar vakasını hatırlatman çok üzücü. Evet, yani bir yandan kadınlar toplum hayatı, iş hayatından çekilmek zorunda kalıyorlar diye bir ürün yapabiliriz. Bir yandan da Toplumda zaten hukuk geri çekiliyor. Ağır evet. bir durum var yani. Evet. Evet. izlemeye, takipte kalmaya devam edeceğiz. Seyfettin çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmeler. Teşekkür ederiz. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Açık, Açık Gazete, gazete. sam sam sam ...açık radyoda, açık gazte ...devam ediyor... ...Kabare Voltaire grubundan... ...Dude Mussolini, Mussolini dansı yapalım... ...diye, headkick diye de yan... ...adı olan... ...bir parça dinledik... ...beyaz çizmeler, melon şapkalar, kara gömlekler... ...ve sapıklar... E, ...yerdeki bedenleri... ...tekmelemekten oluşan... ...bir ilginç danstı... E, Mussolini... ...Dude Mussolini diyor böyle çaldığımız bir parçalardan biri de buydu bugün açık hastinin seçkin parçalarından bir tanesi şimdi e, şey savaş ve barış meselelerine gidelim demiştik öncelikle e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan idlib harekatı an meselesidir bir gece anlsın gelebiliriz diye bir açıklama Geldi, değil mi? O evet da. dünkü grup toplantısında tam olarak şunları söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Son günlerde kasıtlı bir kampanya ile karşı karşıyayız. İdlib'de artık son uyarılarımızı yapıyoruz. Ama şu ana kadar arzu ettiğimiz aşamaya gelmedi. Bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib'de bir harekat an meselesidir diye alenen hani biz birkaç haftadır diyorduk aslında savaş içerisindeyiz diye ama resmi olarak değildik. Şu anda ise evet. resmi olarak bir savaşa girilmekte olduğuna dair bir şey var. Evet. E, rejimi çekilmesi var. için son günler. Artık son ikazlarımızı yapıyoruz. Artık an meselesidir İdlib harekatı diyor. Bu neden son e, zam, e, an meselesidir diyor. Çünkü daha öncesinde Şubat sonuna kadar çekilin demişti İdlib'den. Evet. Şimdi Şubat'ın evet. giderek sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden. Evet. E, yani Rusya'yı da kast ederek Rejime ve onu cesaretlendirelere İdlib'i bırakmayacağız. Her operasyonda olduğu gibi bir gece ansın gelebiliriz diyoruz. Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte. Kararlıyız ifadesini kullanmış. Tabi bu güven meselesi yoruma bağlı bir şey. Baya ciddi bir. Savaş ortamından da bahsedebiliriz. Peki. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasına hemen Rusya'dan da bir yanıt geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada Türkiye'nin İd İdlib'deki Suriye hükümet güçlerine karşı askeri operasyonu en kötü senaryo olur diye bir açıklama gelmiş. Yani bunu bir uyarı olarak aslında e, almak lazım diye düşünüyorum. Ki hemen hatırlatalım aslında pazar ve pazartesi günleri. İki gün boyunca Moskova'da Türkiye heyetiyle Rusya heyeti görüşüyordu ve Lavrov... Hiç, yani hiç açıklama dedi. gelmiyordu. Anlaşamadık dedi geldi. Sonunda o, evet, evet. Lavrov açıklama Türkiye'den yaptı. açıklama gelmedi. Evet. E, onun üzerine zaten aslında buradan anlaşma çıkmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan İdlib'e operasyondan söz etti. Lavrov ise açıklama yaptı. Çünkü uzlaşamadık bu konuda diyor. Türkiye'den yeni bir talepte bulunmadık diyor ama en askeri operasyonu en kötü senaryo olur demiş. Ve Kremlin sözcüsü de Dimitri Peskov da Rusya'nın böyle bir operasyona karşı olduğunu gerilimin daha da tırmanmaması için Türkiye'nin Türkiye ile seması sürdüreceklerini söylemiş ama bu ...baya yükselen bir gerilimden... ...dışta da, içte de, dışta da... ...böyle bir şeyden bahsediyoruz yani... Zor günler. E, e, şöyle de bir önemli gelişme var. Bunu independent Türkçeden e, muhabir Cihat Arpacık e, yazmış bu arada. Onun e, haberi yani bu. Türkiye İdlib için NATO'dan önleme uçuşu istiyor diyor. Hemen hatırlatalım aslında Rusya Türk Hava Kuvvetleri'nin veya herhangi bir hatta bir helikopterinin ambulans helikopterinin dahi İdlib'te yani Suriye'den uçuşuna izin vermiyordu Uzun zamandan beri dolayısıyla orada bulunan askerlere bir hava desteği olmadığı söyleniyordu ve dolayısıyla bir savaşın bu şekilde gerçekleşemeyeceği söyleniyordu. Türkiye NATO'dan böyle bir e, talepte bulunmuş üyesi olduğu NATO'ya İdlib'e yönelik bir harekat gerçekleştireceğini bildirerek NATO'dan şehir üzerinde önleme uçuşu yapmasını istiyor Türkiye diye bir haber e, yayınladı Cihat Arpacık. İndependent Türkçe'de bu çok önemli bir gelişme. Evet e, daha önceki bu konuların uzmanı olarak yazı yazan e, klavye e, oynatan e, uzmanlar da hava sahasının kontrolünün hayati önem taşıdığını böyle bir şeyde yani bu hava sahası kullanılmadan çok zor kontrolün çok zor olduğunu e, söylemişlerdi. Şimdi NATO'dan önleme uçuşu isteniyor öyle mi? Evet. E, hatta bir gelişme daha oldu. E, hemen bu aynı gün içerisinde yaşanıyor. Yani dün yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir araya gelen ABD, İngiltere ve Almanya yetkilileri Esad rejimine Türkiye'nin İdlib'de bulunan gözlem noktalarına saldırmaya son vermesi çağrısında bulundu. Yani Türkiye'nin yanında uzun zaman sonra ilk kez böyle bir e, durum gerçekleşiyor bu arada. Zaten daha öncesinde de belirtileri vardı Trump Türkiye ile görüştüğünü an, henüz tam bir anlaşmaya varamadıklarını ama destek verdiklerini İdlib'de evet. açıkça söylüyordu. NATO açıkça Türkiye bir NATO üyesidir yanındayız e, diyordu. Şimdi e, bu ihtimal e, yani NATO'nun Türkiye'ye destek vermesi bir e, İdlib üzerinden Rusya'ya karşı bir savaşa sokulması konusunda destek verdiği anlamına geliyor. Zaten Türkiye'de NATO'dan destek istemişti hava sahası evet, açısından e peki bu hava e, sahası hava e, Rus e, Türkiye e, Rusya'nın müdahalesini de engelleyecek bir şekilde hava operasyonları e, bombardımanları yaparsa NATO'nun desteğiyle mi yapmış olacak bunu? E, uçuşa yasak bölge ilan edilmesini istiyor yoksa aksi takdirde Rus uçaklarıyla e, Türk uçaklarının hani e, havada çarpışması anlamına gelir bu. Ama yani NATO uçuşa yasak bölge ilan edecek olursa Rusya ve rejim Suriye rejimi buna uyar mı? Yani böyle olur mu gerçekten Irak'ta olduğu gibi emin değilim. Yani Lavrov mesela Sergey Lavrov basın toplantısında açıkça şeyi söyledi Rusya Dışişleri Bakanı'ndan bahsediyorum. Türkiye'nin belirlenen süre kendisinin de içinde olduğu görüşmelerde belirlenen süre içinde teröristlerle silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılmasına ilişkin görevinde yerine getirmediğini söylemiş ve kuvvetli bir eleştiri getirmişti. Yani Türkiye ile Rusya'nın arası bu açı, açıdan şimdi şeker renk olduğu söylenebilir bu açıklamalardan. Yani Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da T24'te dün heyetler arası görüşmenin ardından T24'ün belirttiğine göre şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici sonuç çıkmamıştır dedi Rusya'yla görüşmelerden. Bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik. Bize sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik. Bizim askerlerimize yönelik bir saldırı gerçekleşirse. Kim yaptı, şu mu yaptı demeden en sert bir şekilde karşılık cevap verilecektir demişti. Ge gergin bir durum var. Kremlin'den de Erdoğan'a İdlib harekatının en kötü senaryo olur dediğini de çeşitli kaynaklardan okuyabiliriz gazete e, duvardan da. Hemen Libya'dan da aslında bir tane gelişme var. Hatırlayalım gene dün limanda... Limana ateş açmıştı yani roket saldırısı olmuştu Haftar güçleri tarafından ve bu Rus basınında e, Türk, bir Türk gemisinin de vurulduğu şeklinde yer almıştı. Üç, sivil, e, üç sivilin öldüğü haberleri geliyor ama Türkiye hani bunun kendi gemisi olmadığını da e, ilan etti. Bunun üzerine Trablus hükümeti bu saldırının ardından görüşmelerin Haftarlı olan görüşmelerin askıya alındığını duyurmuş. Yani Batı, Birleşmiş Milletler'in ve Batı Dünyasının kabul ettiği e, rejim e, sorumlusu e, Sarraj yani e, hafta resmi hükümet kasını, resmi hükümet olarak kabul ediyor. Birleşmiş Milletler himayesinde yürütülen bu arada siyasi, evet, da askeri dağıldı. ve iktisadi müzakerelerden söz ediyoruz. Dağıldığını ilan etmiş. ...yani Libya'da da görüşmelerde aldı. ...şimdi Suriye'de de... ...gayet tehlikeli bir duruma... ...doğru gidiyor evet, iş... ...Türkiye bu Serhaj hükümetine... ...muazzam bir silah ve ekonomik yardım... ...yapıyor bu arada... ...karşı tarafında ise yine Wagner askerlerinden... ...tutun da Rusya'nın desteklediği... ...hafter güçleri var... İki cephede birden böyle bir gelişme... ...yaşanıyor... ...Evet Birleşmiş Milletler Gene... ...Güvenlik Konseyi'nde de... ...Suriye özel temsilcisi Pedersen... ...Rusya ve Türkiye garantör... ...ülkeler olarak İdlib'de gerginliği... ...azaltmak için kilit rol... ...oynamak zorunda demiş ama... ...nasıl oynayacakları belli değil... ...bu son açıklamaların... ...ışığında bakılacağı zaman... ...NATO'dan önleme uçuşunu... ...nasıl yapacağı da belli değil... hiç şey belli değil aslında... ...ve en kötü senaryo... ...olmaz inşallah diye bakıyoruz... ...yani... Geçtiğimiz hafta bir analiz yazısından bahsetmiştik. Yavru Post e, gazetesinde yer evet. almıştı. Şöyle bir ihtimalden söz ediyor. O zaman bu kadar ortalık gerilmemişti. Trump yönetimi içerisinde iki eğilim var. Bir daha PYD ile yakın ilişkiler sürdürülmesi gerekti. İki güçlenmekte olan eğilim diyordu. Geçen hafta bu analiz yazısı. Türkiye'ye İdlib konusunda tam destek verelim. Çünkü hmm. NATO'nun en büyük ordularından bir tanesidir. Karşımızda Rusya, evet. İran gibi büyük güçler var. Öyle gerilla gücüyle... Burada var olunamaz Suriye'de tam destek verelim yani Türkiye'yi savaşa sokalım gereken desteği verip diye bir eğilimin güçlenmekte olduğuna dair analiz yazısı vardı ama ilginç bir şey daha söylüyordu bunun kaçınılmaz bir sonucu olarak Türkiye'ye bu desteği verirseniz PYD'yi de silahsızlandırmak yani Erdoğan hükümetini mutlu etmek gerekir Kürt meselesinde diye <gülüyor> evet. de bir uyarı vardı dolayısıyla bir silahsızlandırma e, süreci olabilir PYD üzerinden deniyordu. Bunu bakalım göreceğiz. Evet. Nasıl Çünkü bu takip, doğru çıktı. Yakın takip edeceğiz tabii ama çok çok zorla, zorlu bir gündem olduğunu da söyleyelim. Ee... Ya Bir süredir haberi şöyle değiştiriyor olacağım ama bu konuda hani konuştuk diye. Koronavirüsten çok fazla bahsedemedik. Rakamlar tabii artıyor eski yayılma hızında değil ama önemli şekilde rakamlar değişiyor fakat IMF'den çok ilginç bir açıklama geldi dün küresel büyüme dibe vurabilir dedi. Biz daha önce de Çin ekonomisinin kötü etkilenmekte olduğuna ve Çin'in ise hani dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olduğuna vurgu yapmıştık. Ama Uluslararası Para Fonu IMF salgın nedeniyle orta vadede küresel ekonomik büyümenin tarihi ortalamaların altında kalacağının öngörüldüğünü ve ekonomik görünüm üzerindeki aşağı yönlü risklerin hakim olmaya devam ettiğini bildirmiş. IMF şu anda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenmekte olan G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantıları öncesinde G20 gözlem notu başlıklı bir rapor açıklamış. Efendim, Orada. O da yani. önemli. Şimdi koronavirüsle birazcık devam edeceğiz ama ben deminki konuda bir şey de atladığımı fark ettim. Onu da hemen ilave edeyim. Gece 8.30 itibariyle gelen bir haber T24'ten gördüm. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak diye bir Önemli açıklama yaptı. Hı hı. Askerimizi geri çekmeyeceğiz. Gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gerekense rejimdir dedi. De yani e, sinirli oldu diyor ki güvenlik konseyindeki konuşmasında Birleşmiş Milletlerin. Suriye'deki rejimin e, es Esad rejimin Beşer Esad terörle mücadele bahanesi altında amansız hava ve kara saldırılarının devam ettiğini ve trajik insani durumun alarm verici seviyelere ulaştığını söylemiş ve bir milyon kişinin son iki ayda yerinden yurdundan edildiğine ve Suriye'de dokuz yıldır devam eden savaşta en büyük kitlesel yerinden edilme durumunun yaşandığına da e, dikkat çekmiş ve Şam'daki soykırımcı diye ifade kullanıyor. Mayıs 2019'dan beri 1700'den fazla kişiyi öldürdü ve bu eylemler savaş suçu ve insanlığa karşı suç teşkil ediyor diye konuşmuş. Türkiye'de bütün hedefleri vuracak diyor. Nasıl işin içinden çıkılacak bilmiyoruz. E, ben de şeyden tekrar devam edeyim. Bu IMF raporunda önemli bir şey daha var. Şöyle deniyor raporda %3,3 küresel büyümenin olması tahmin ediliyor. Yani bu ortalamanın Dünya ortalamasının altında ama iki ana sebep var diyor. Bir tanesi koronavirüs kaynaklı Çin ekonomisindeki bozulma, ikincisi iklim değişikliği diyor. İklim değişikliğinin etkilerini, iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin de geniş çaplı ekonomik zararlara neden olabileceğin altını çizdi bu arada ee, IMF. Daha Şubat ayındayız. Birkaç ay içerisinde gerçekleşen büyük olaylar, yangınlar, seller, çekirge... Meselesi hallol gibi hallolmadı zaten da. Bu nedenlerden dolayı bunların her birinin ekonomiyi büyük etkileri olacağını Daha şimdiden Şubat raporunda yer veriyorlar Evet tabi Bugün şeye de Koymayı umut ettiğimiz George Monbihan'ın sonlu bir gezegende Sonsuz büyümenin felakete reçete yazmak olduğunu belirten 18 dakikalık bir videosu var kapitalizm gezegenin kanseridir çok geç kalmadan operasyonla alınması lazım urun anlamına yani kanser tedavi edilmezse çoğu zaman ölümcüldür temelde sonlu bir sistem içinde sonsuz büyüme yani kapitalizmde olan şeyde taslaman budur diyor yani gezegenimizin kanseridir ve tıpkı insan bedenindeki kanser gibi onu kesip atmak zorundayız diyor ve sonsuz büyüme söz konusu bile olamaz yani yılda %3 oranında büyüyen bir küresel ekonomi her 24 yılda ikiye katlanır sonra gene ikiye sonra gene ikiye katlanır üstüne binip dört nala gitmemiz beklenen yörünge budur Hükümetlerin istediği de budur. Sürekli ikiye katlansın, katlansın, katlansın. Gezegen de aynı büyüye oranda büyüyor olsaydı itirazımız olmazdı belki ama sonlu bir gezegende yaşıyoruz diye net bir şey söylüyoruz. Monbio haklı fakat tam da işte IMF raporu üzerine risk olarak anlatıyor IMF. Büyümenin evet. düşmesi bu bir risktir diyor. Evet. Oysa ekonominin bu şekilde sürekli olarak büyümesi bütün bir canlı yaşamını tehdit ediyor bir yandan da. Aynen Bu da öyle. kapitalizmin en büyük. Küresel çelişkisi, çelişkisi. olarak. Çelişkisi aynen öyle. Şimdi biraz da onlara geçelim. Yani koronavirüsten de koronavirüsünden yalnız bahsedelim. Ee, özellikle İran'da e, İran'da evet. yeni vakalar iki kişi de vaka görmüştü ikisi de ölmüştü. İki evet. kişi hayatını kaybetmiş. 24 haberi bu dün akşam üzeri İran merkezli mehr haber ajansı. Covid-19 adı verildi koronavirüsünü tip. E, bu iki kişi hastanede hayatını kaybetti diyor. E, kum kentinde görülmüş ve enfekte olmuş iki hasta da izole edilmiş denmişti ama işe yaramamış anlaşılan BBC Farsça'da aynı hastanede karantinaya alınan 25 kişi daha olduğunu belirtmiş yani durum... E, şu ana kadar dünyada korona virüsü bağlantılı 2000'den fazla ölüm yaşandığı haberi var ve 75 bin'den fazla hatta 75 bin 200'e yakın vaka doğrulanmış. Altı ölüm dışında can kaybı yaşanan tüm vakalar Çinde görüldü. Yalnız İran'da bu çok tabi kaygı verici bir şey yani ...birdenbire şimdi evet. sayı yükseliyor. Bir başka kaygı verici haberde gene T24'ten Rize'de e, Türkiye'de iş için gittiği Tayland dönüşü yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran ismi öğrenilemeyen bir kişi COVID-19 yani virüsü şüphesiyle gözlem altına alınmış. Bu Türkiye'de tespit edilen bile bildiğim eğer böyleyse yani doğru vaka doğrulanırsa ilk doğrulanan vaka olacak koronavirüsü Rize'de. Bu da önemli yani Tayland'dan geliyormuş işte Trabzon'daki kaş üstü kanuni eğitim ve araştırma hastanesinde sevk edilmiş kan örneği alınmış ve araştırmaya gönderilmiş 2000'den fazla ölüm ve 75.199 vaka var. Onu da Doğan Demirören haber ajansından alınmış bir haber. Peki buradan da biraz da iklimle ilgili evet. çok önemli meseleler var aslında yepyeni bir araştırma var mesela yani diğer hukuk meselelerinden ve savaş barış meselelerinden fırsat bulamadık ama en az onlar kadar da önemli olduğunu söylememiz lazım Jonathan Watts tecrübeli Guardian muhabirinin editörünün çevre editörünün baş editörünün yazdığına göre yeni bir araştırma var ve petrol ve gaz endüstrisinin Iklim üzerindeki etkilerinin daha önce tahmin edilenin kat be kat üstünde olduğu gibi dehşet verici. Tahmin edilebilir ama bilgilen doğrulanması halinde çok önemli. Yani yanlış hesap, az hesaplanması, petrol ve gaz endüstrilerinin iklim üzerindeki yıkıcı etkileri yüzde 40 eksik hesaplanmış. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Karbon salımı açısından mı? Evet. Yani fosil yakıt şirketleri bilim insanlarının söylediğine göre e, yani böyle bir şey metan bir de bir sera gazı etkisi 80 kat daha karbondioksit gibi bir sera gazından 80 kat daha güçlü ve 20 yıllık bir dönemde en az Küresel ısıtmanın yüzde yirmi sorumlu bu Birleşmiş Milletler'in çevre programı UNEP'in hesabı ve son iki yüzyıl içinde atmosferdeki metan ikiden fazla yani iki katından fazlasına çıkmış durumda ve kaynağı nedir diye biyolojik mi tarımdan mı hayvanlardan mı toprak şeyde çöplük alanlarından mı yoksa fosil yakıtlardan mı tam bilinemiyordu ve bazı şüpheler de vardı diyor Jonathan Watts'ın haberinde fosil metanın doğal olarak nasıl kendisi ...atmosfere yayılıyordu... ...çıkıyordu ve bunun... ...endüstriden çıkan oranı nedir... ...topraktan doğal olarak sızan nedir... ...diye şey yapıyordu... ...yani şöyle bir şey çıkmış... E, ...jeolojik... ...verilere bakıyorlar... ...ta Pleistosen denilen çağdan... ...yani yaklaşık 12 bin yıl... ...öncesinden... Yeni, ...son buz çağının... ...bitmesinden sonrasından... ...öncesinden bahsediyoruz yani... Son buzul çağı yaklaşık 11.500-11.600 yıl önce bitti işte. Onun üzerine tarım devrimi ve bildiğimiz medeniyet geldi. Yani Rochester Üniversitesi'nden Amerika Birleşik Devletleri'nden endüstri öncesi çağındaki yaklaşık 300 yıl öncesindeki bir araştırma yapmışlar. Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'nden Rochester Üniversitesi. Yani e, daha önce Grönland'da, Kuzey Kutbu'nda buzulların arasına sıkışmış olan havanın analizinden yapılıyor. Çok gelişkin teknikler kullanılıyor. Ve bir tonluk yaklaşık bir buzu e, ayırıyorlar. Bir Blue Ice Drill dedikleri mavi buz aracı şeyinden. Ne derler? İşte matkabından diyelim mavi buz matkabı ve dünyanın en büyük karotu alan buzlardan karot alınıyor. Hı hı. Ve Nature gibi en, dünyanın en itibarlı bilimsel e, yayınlarından birinde çıkmış araştırma ve doğal olarak çıkan fosil metan baya yani kat be kat yanlış hesaplanmış deniyor. Yani insan faaliyetleri fosil metanın atmosfere atılmasından %25 ila %40 sorumlu olduğu Bu müthiş bir rakam yani. O zaman da fosil yakıt şirketlerinin kendi iklim üzerindeki e, sorumluluklarını ve verdikleri zararı az gösterdikleri özellikle de metanda bunu yaptıkları. Çünkü metan nedir? Rengi yok, kokusu yok. Yani normal olarak doğal yollardan uçup gidiyor, atmosfere karışıyor. Ama yani Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol ve gaz tesislerinden uzaya çıkan, salımı yapılan metanın daha önceki bir araştırmada ki bu Amerika'nın çevre bakanlığı sayılabilecek olan en önemli kuruluş EPA tarafından çevresel koruma ajansı tarafından açıklanmıştı yüzde 60 daha fazlaymış. Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fosil yakıt şirketlerinden ayrıca bir başka şey var muazzam bir riyakarlık yalan rüzgâre esiyor kazaları da az bildiriyorlar. Daha, daha yeni şeyde evet. çıktı. Meksika körfezindeki BP'nin %40 oranında az bilgi verildiği yani oradaki hayatı Meksika körfezini mahvetti. Deep Water Horizon kazası deniyor ona. 11 kişi de diye yanılmıyorsa. Yani sadece Ohio'da bir doğal gaz e, kuyusunda bir patlamada 2018'de ee, ...bütün Fransa'da... ...Norveç'te ve Hollanda'da... ...bir yıl... ...toplamında bir yıl boyunca... ...havaya saldıkları... ...üç ülkenin, üç Avrupa ülkesinin... ...saldığı metandan... ...daha fazlasını... E, ...üç hafta içinde salmış oldu... ...ama bunu gizledikleri ortaya çıkıyor... ...yani dünya çapında... ...büyük bir kumpastan bahsetmek... ...artık hiç evet. öyle... ...spekülasyon olmaz... Açık Nature gibi son derece saygın bir bilim dünya bilimsel yayında Rochester Üniversitesi gibi son derece saygın bir akademik kurulun akademisyenlerinin yaptığı araştırmadan çıkıyor ve bizzat verilerde Kuzey Kutbu'ndan alınan verilerden çıkıyor. Yani fracking denen işte kaya çatlatma yöntemiyle gaz alma daha da kötüleştirmiş durumu. Atmosferdeki metan Yüzyılın sonuna doğru ıı, plato yaparken, düz, düzleşirken birdenbire Amerika Birleşik Devletleri'nde ve diğer yerlerde bu kaya çatlatma, fracking, hidrofracking denilen yöntemle arttığı görülmüş. Bunlar hep gizleniyor. Hepimizden evet. gizlenen şeyler. Endüstri diyor ki enerji kaynağı bir e, doğalgaz mesela bir köprü enerjisi, enerji köprüsü, yakıt köprüsü olarak kullanılabilir diyor. Çünkü petrolden e, ve kömürden daha doğal gaz bak adı da doğal işte daha kolay Hı. elde ediyoruz kokusuz, diyorlar. Kokusuz karbon. Ama ne metanın o flaring dedikleri bütün petrol kuyularında filan havaya bırakılan maliyetli olduğu için hiç bırakın, bırakın yansınlar diyorlar mesela şeyde filan Nijerya'da filan akıl olmaz bir hava var ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nin oralarda... ...Suudi Arabistan'da filan... ...yani çıkarım sırasında... ...bütün havaya bırakılıyor metandan... ...yani yeni araştırmanın da... ...şimdi artık daha ciddi... ...kontrol talepleri getireceğine... ...bakılıyor... ...araştırmanın baş... E, ...sorumlusu... ...Benjamin Hmyel... ...aslında iyimser... ...olmak için bir sebep demiş... ...neden? Çok ilginç çünkü... Metan gibi bir gaz üzerinde Eyleme geçilirse Ki nispeten Karbondioksite oranla daha kısa Bir ömrü var yani Ama kat be kat daha fazla fazlası Ama o zaman oluyor? ciddi tedbirler Almayı şimdi yaparsak Bu açıdan Önleyebiliriz hala vaktimiz var Demiş Ama yani emisyon Salım düzenlemelerini Çok daha sıkı hale getirmek lazım Fosil yakıt endüstrisine o zaman düşünüldenden daha fazla çıkarıyorlarsa düşünülden daha hızlı bir eyleme geçebiliriz demişler. Meton, metan önemli. Yani pozitif şeyler var ama e, sonuçlar bütün bu sızmalar, flaring denen yöntemlerin durdurulması ve en önemlisi belki de yenilenebilir. Enerjiye geçilmesi çok daha etkili olabilir diyorlar ama hiç bilim insanlarına düşen bir şey değil tabi. Evet. Fosil yakıtların yerin altında bırakılmasının tek çare olduğunu yani yani şu sonuç şu çıkıyor eğer bütün bu araştırmalar doğrulanırsa gaz, kömür ve petrol çıkarımı ve dağıtımı bütün dünyada insanların çıkardığı bütün metan salımlarının %50'sini sağlıyormuş. Yani bu müthiş ürkütücü bir araştırma. Buna karbondioksit de bütün fosil yakıtların e, kullanılması ve yakılmasından çıkan karbondioksit salımlarını da katarsak artık iklim enerji e, iklim acil durumu çanlarının çalması için başka bir yere bakmaya da lüzum yok diyorlar bir yere daha biz bakabiliriz mücadele bir yandan sürüyor evet. Nisan ayında küresel iklim grevi olacak beşincisi gerçekleşecek Şu birkaç haftadır dünyanın dört bir yanında eylemler var iklim aktivistleri her yerde eylemde dün örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da 120 150 iklim aktivisti Sunrise Movement üyesi yani Amerika'nın önemli bir iklim hareketi bu kapitol binasını işgal etmişler. Küresel ısınma, özellikle Green New Deal'ın Sanders'ın başını çektiği Green New Deal'ın ilan edilmesi için e, fakat 20 tane genç, 18 yaş altı tutuklanmış e, polis yani gözaltına Göz alınmış. Altlamış. Bir tane 13 yaşında <gülüyor> bu arada aktivistlerin. Evet. Bir, e, e, bir yandan Extinction Rebellion yani ...yok oluş isyanı... Genova'da büyük bir e, eylem gerçekleştirdi. İngiltere... ...Jenova'da mı, Cenevra'da mı, İsviçre'de mi, İtalya mı? E, özür dilerim, şey İsviçre'de. Cenevra. Cenevra. pardon. Karıştırıyorum bunları. E, bu hafta sonu ise Londra'da büyük bir... ...iklim eylemi olacak. Yine Extinction Rebellion çağrı yapıyor. Parents for Future ile birlikte... ...yani gelecek için... Aileler grubuyla birlikte inaf iz enough sloganıyla çıkacaklar. Yani artık yeter, yeter, artık, artık yeter. Evet. yeter diyorlar diyebiliriz. Yeni hükümetin derhal harekete geçmesi için Londra'da büyük bir eylem gerçekleşecek bu cumartesi. Evet. Ben bitirirken bir de şeyi söyleyeyim. Bir yeni araştırma daha var. gene Guardian'dan Said Kemali Deghan imzalı. O da e, dünyanın çocuklarına, kendi çocuklarına yaşanabilir bir gezegen e, bırakma e, taahhüdünü giderek yerine getiremediği ortaya çıkıyor. Yani e, özellikle de en çok karbon emisyonu yapan, salan e, ülkelerdeki çocuklar en sağlıklı, çünkü e, çok küçük çevre şeyi olan e, ayak izi karbon ayak izi olanlar da e, iki kat daha e, sağlık bakımından iki kat daha zarar görüyorlar ve iklim krizinin en berbat tarafında onlar yoksul ülkelerdekiler oluyor ve dünya çocuklarına yaşanabilir bir gezegen e, bırakma şeyinde kalmıyor diye e, yani artık bu taahhüdünü yerine getiremiyor diyorlar. Yeni bir geniş çaplı bir araştırma. E, ülke ülke ayırmışlar ama artık onu daha sonra belki yarın biraz daha ayrıntılı olarak e, değerlendirebiliriz. Evet bu şekilde de e, bitirebiliriz. Bir parça daha çalarak bitirelim isterseniz. E, bugün böyle önemli e, ağırlıklı ihtiyar adam geri geldi gibi bir şarkı çaldık Scott Walker'dan David Bowie'den Büyük Birader Abi şarkısı çaldık Mussolini dansı çaldık Cabaret Voltaire'den şimdi de bir başka büyük adama Çavuşescu'ya geçelim Fatima Mansions'dan Blues for Ceauşescu diye bir rock parçasıyla bitireceğiz yani artık kendi doğduğun ülkeye de güvenecek halin kalmadı. Kendini yerleştirdiğin yere de topraklara da güvenemezsin artık. Hangi geceleri hangi yatakta yattığına bile güvenemezsin. Hangi gümdüz hangi odada oturduğuna da başını koyduğun yastığa da tam güvenemezsin. Gözlerini kapadığın zaman da artık sessizliğin varlığına da güvenemezsin İngiltere'ye git Sübyancı seni sahte ekonomist kendine kral üçüncü çağız de. kimse fark etmeyecek kimse alarme olmayacak anayasa da yok hadi git güle güle filan diye giden bir şarkı Çavuşescu için yapılmış Romanya'nın eski diktatörü için yapılmış bir şarkı. Onunla beraber bitiriyoruz. Bugünkü programımızı da bendiniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Robi Tayar'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Andrei Grisku da bize yardımcı olmaktaydı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Çıkkastı.